sokan, müsbbül esbaptan doğrudan iş bitirir dedi. Cenab-ı Celle Celal'ün وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ <دِلّٰه> Zafer, nusret sadece ve sadece Allah'tandır ayeti, Ehlullah'ın bu gücünü ortaya kor buyurdu.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 Birisi çünkü Mevla ile iş görüyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu e hemhal olduğu için gücü çok daha fazla.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 O hani, eğer başına bir musibet bir afet vesaire gelecek ise bu dua bak ne işler görüyor. O Aydan dua yer kadarya Evet dua kazayı ne yapar geri çevirir. Hayra tepdir eder aleyhimizi eğer bir durum var ise Ke makaal el muhbiru Sadık Aley Aleyhisselatu vesselam ee, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem muhbir-i sadık söylemiş oldu bütün haberlerde kendisi sadıktır. Ne söylemişse aynen isabet etmiştir. resul Ekrem ne buyurdu? La <gülüyor> yirabdul kata ile dua Dua kaza kaza ve kaderi değiştirir. Kaza ve kaderi sadece ve sadece dua değiştirir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. İmam Tirmizi El-Cami's-Sahih'inde Selman Farisi radıyallahu anh'tan hadis-i şerif rivayet etmiştir. Evet. Bak kılıç var ya, kılıç var ya. Hmm. ve cihadu askerin cihadı var ya yani silah Cihad ne kılıçta ne cihatta yoktur ne kudraturrabbil kaza'i cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderini çevirme gücü yoktur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 tabi insandır tabi yani görünüşte ama Cenab-ı Hak Celle Celalü e maks olmakta Cenab-ı Celle Can tecelliyatını aynı olmakta makamı çok âli olduğu için Cenab-ı Hak mühürü ona vermiştir. Al bu mührü sana veriyorum. Bu mührü kullanacaksın. Senin yaptığın benim yaptımdır diyor Mevla. Yetki onda. Memrabban'ın tabiriyle zat-ı mevhubu. Zat-ı mevhubu orijinal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 Büyüklerin sözü bunlar, takdir sizindir. Ben insanları ondan soğutuyorum diyor. Onu seven sadece ben olayım diye. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Peki. Dünya'da en zor insanların kelimelerindeki muradını ve maksadını peki gereği gibi anlayabilmektir peki. Hala bazı konularda sokak kafasıyla düşünüyoruz. Ha bunları konuşuyoruz ama var ya fıkıtan haberimiz yok ha. Şurada bir saf tanzimini bile yapamıyoruz yani. Fıkıh diyor ki çocuklar en son safta olacak diyor. Eğer çocuklar aramızda geziyor vesaire... Birincide bir mektup vardır, İmam-ı Rabbani birisi mektup yazıyor, efendi hazretleri diyor, tasavvuf kitapları okuyoruz, tarikat kitapları okuyor, uf ne haller oluyor bize, ne haller vesaire. İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, aferin iyi okuyun, amma ve bir insan daimen ve sürekli olarak tasavvuf ve tarikat kitabı okusa kayabilir diyor. Fıkıh, niçin okumuyorsunuz diyor, tamam burada derin derin mektuplar okunuyor bir yerde sanki affedersiniz ama bana zahid gibi görüyor yani büyüklerden yani e, onların müsamahasına sığınarak efendim bunu söylerim ama taharetten adamın haberi yok abdestten haberi yok namazın farzı vacibi sünnetin müstav haberi yok alışveriş nasıl yapılır peki bir mal nasıl alınır, nasıl sattır peki Allah yani alışverişin nedenli bir ağır bir iş olduğunu bilsek hiç alışveriş yapmayız yani Oralarda peki bir şey mi yok. Ya biz buraya nostalji yapmaya mı görüyoruz biz böyle? Yani gidelim takılalım İsmaila'ya, birazcık tasavvutan, tarikattan vesaire, bilmem ne vesaire. Cık, yok arkadaş. Men tasavvife, velem yetefakka, fakat tazandaka diyor ulema. bilmeden tasavvufa gelen zındık olur diyor, dinsiz olur diyor. Onun için insanların maksat ve meramlarını iyi anlamak gerekiyor. Mesela efendi söyledi diye nisbit edilen bazı şeyleri her türlü hacalet duygusu içerisinde, sıkılganlık içerisinde yanaşıyorum. Yüzüm de kızarıyor affedersiniz. E, soracağım affedersiniz yani bizi adam yerine koyan millet. Soruyor ben de bilmiyorum mecburen gelip soracağım. diyor efendim nasıl böyle böyle deniyor. Efendi de buyuruyor ki bu milletin ne, de, hani, ne derse der diyor yani. Yok öyle bir şey asla ve kata. Onun için insanların sözlerini değerlendirirken lütfen, lütfen Allah rızası için, yani istirham ediyoruz. Önce kendi sevini bir yokla. Ben bu adamın sözünü gereği gibi anlayabilecek ilim ve kariyerim var mı yok mu? Hocaysan gel konuşalım kardeşim. Hoca değilsen avamsan herkes haddini bilsin. Yani biz gene yumuşak konuşuyoruz, imam var Abba'nın ağzından gitsek var ya, öyle ağır şeyler söylüyor ki. Bir yerde buyuruyor ki, ben konuşmayacağım bunları diyor. Fakat konuşmasam yanlış yapıyorsunuz diyor. E konuşsam, diyeceksiniz ki ya bu tarikat olur mu? Bu kadar ağır bir tarikat, bilmem ne vesaire, bu bizim işimiz değil ya. Kaçıp gideceksiniz, ben ne yapayım ben diyor. Bu kadar konuşuyor, konuşuluyor, ediliyor, yapılıyor bir şey gene hala hala hiç alakası ve ilgisi olmayan tefsirler, yorumlar yapılıyor Allah'ın mazlum kullar hakkında. Mevla'nın peki kul hakkında senin bir şey söylemeye yetkin var mı? Sana bu yetki kim verdi? Ayet bilmezsin, hadis bilmezsin, usulü fıkıh bilmezsin, usul hadis bilmezsin, usul tefsir bilmezsin. Askerde komutanına kaç defa itiraz ettiniz söyler misin? doktora gittim, muayene olduğundaki kaç defa itiraz ettin İşte bu milletin nazarında hocanın bir efendim yani belki bir kitapsız doktor kadar değeri kalmadı yalan mı mesele para kazanmak değil mesele parayı muhafaza etmektir müslüman olmak kolaydır müslüman kalmak zordur ata binmek kolaydır asıl mesele atın üzerinde durmaktır Sultan ne dedi fa askerü du'ay ma ma Allah'ın dostların der ne kadar böyle bir zafiyet ne bileyim bir inkisar hali varsa da kana ekva min an askil gazay billah elisali orddan daha üstündür bunlar. O aydan bir şey daha var en asker-i duai evliyaullah ordusu var ya mevla ya yalvaranlar tazarrü ve niyazı. Bunlar keruhi li asker el cephede savaşan askerin ruhudur bunlar diyor. Bunlar ne, ne, ne tonajı böyle yüksek sözler bunlar. Tamam bu ordu yani toprağı mahfazası ordu bir beden gibidir ama on iş görmesi için ehlullah olması gerekiyor. Ecdat Osmanlı'nın savaşa giderken değişik değişik efendim yani kesimleri vardı. Birisi de kanlar vardı. Savaş eğer zora girerse, kazanılmayacak gibi olursa onlar yalvarır, yakar. Onlar duası müstecab insanlar idi ve savaşın tali değişirdi. Barbaro Hayrettin Paşa, Allah gani gani rahmet eylesin. Kanuni Sultan Süleyman'ın kaptanı deryasıydı. Gravece Deniz Savaşı'na girdi Osmanlı Devleti. Bizim vardı 150 tane gemimiz, Hristiyanların vardı 600 tane gemisi. E rüzgar da onların arkasından bizim yüzümüze doğru esiyor. Bittik gideceğiz yani. Barbaros Hayrettin Paşa dedi ki, bana bir tane bez parçası getirin dedi. Tuttu bez parçasına, kem fiyatin kaliletin, galeb et fiyaten ketreten biiznillah, Allahümme assabirin. Bu ayet kerimeyi yazdı. Mevla buyuruyor ki, dünyada nice az insanlar vardır ama, e kalabalık cemaatlere kalabalık orduları peki onlar mağlup etmiştir az bir kesim ama ooo, çok kalabalık olan ordular mağlup etmiştir Allah sabredenlerle beraberdir ha bu ayetli bezi diyor geminin mendirikler arasına efendim ya yani girin diyor bu yazılıyor. Ondan sonra e, rüzgar bizim arkamızdan onların yüzüne doğru esiyor. 150 parçalık efendim, 150 gemilik Osmanlı donanması 600 parçalık efendim e, Andre Doria e, komutasındaki Hristiyan efendim ordusunu denizin dibine indirdi. Bizim bugün törpülenmeye çalışılan, yok edilmeye çalışan gücümüz bu, gücümüz bu, gücümüz bu." Atıf Hoca kuvve Berriye ve Bahriyesi'ne bunu anlatıyor. Rusya, Afganistan'ı işgal ettiği zaman ilk anda ne yaptı biliyor musunuz? Şeyh İsmail Efendi'nin başını getirene 600 bin, 400 bin ruble vereceğiz dedi ya sen koca bir devletsin Şeyh İsmail Han ne arıyor Rus bile işi anlamıştır Rus bile işi anladı ilk savaşta Afganistan'ı sökemedi dedi ki burada birisi var dedi herhalde onun yüzünden dedi bizim işimiz rast gitmiyor dedi sordular araçlar istihbarat mistihbarat Anlattılar ki Şeyh İsmail denen zat nakşi şeyhi o bu savaşın efendim yani e, idareci durumunda bunun başını getirene 400 bin ruble vereceğiz dediler. Şeyh İsmail ne yapmış biliyor musunuz? Bir sazlığın içerisine girmiş oraya bir kulübe yapmış böyle. Devamlı mürakip Böyle. Zehir dua lan lami Allahumma. buyurur ki biz vefat ettikten sonra bizim kabrimize bize bu insanlar hürmette devam ederse Yahudi ve Hristiyan Anadolu topraklarına ayak basamayacaktır diyor. Ehlullah vefatından sonra daha büyük tasarruf ederdir Cevzi'yi. Arroh adlı kitabında. Ölmekle hayat bitmiyor. Buyuruyor ki kılıç kınındayken iş görür değil mi? He da bedendeyken iş görür. Kılıç kınından çıktıktan sonra çok daha iyi iş görür diyor. Yani Mevla'nın dostu yani can bedendeyken, can beden kafesindeyken iş görür ama o, şu beden zindanından hapishanesinden kurtulup da hürriyetini elde ettikten sonra çok daha muazzam. Imam Rabbani Kudüs'e uzak bir yerde bir müridi vardı. Imam Rabbani Kudüs'e vefatını duydu ağladı, ağladı, ağladı, ağladı. Ağladı. Gitti kayboldu adamcağız. Sonra rüyada İmam Rabbani zuhur etti. Ne alıyorsun dedi. Efendi Hazretleri, sen vefat ettin dedi. Senin vefatından sonra biz kiminle teselli bulacağız dedi. Anamız olmaz artık babamız olmaz vesaire. Biz kimin kanatlarına altına gireceğiz. Sen ölmekle hayatın bittiğini mi zannediyorsun? Ben vefatımdan sonra ihvanımı terbiyeye devam edeceğim dedi. Onun için meyus olmak yok, umutsuz olmak yok. Allah, öyle bir acayip bir Allah ki sormayın gitsin. Çanakkale Savaşı'nda İngiliz Kuvvetleri Komutanı George Hamilton diyor ki, biz bu savaşta Türklerin askeriyle değil diyor. Biz bu savaşta Allah'la savaştık diyor. Onun için galip gelemedik e kim var cephede gerilerde, merilerde? işte bu inkisarda da'f, haletin rüyesi içerisinde iş gören Mevla'nın dostları. Bunu Hamilton bile anladın. Ama hala tasavvuf ve ne gerek var? Evliya intisaba ne gerek var? İsmaila dedi ne ki yani? Şudur da budur da vesaire Bu laflara kulak asmayın. Bu laflara kulak asmayın. Bu laflara kulak asmayın. Rahmetli İkbal diyor ki Allah'ım diyor o kadar nahoş şeyler görüyorum ki diyor. Görülmemesi lazım gelen öyle acayip bir zillet görüyor Müslümanlarda. Ha bunları görmektense anam beni doğuracağını taş doğursa dağıydı diyor. Bizim bize yaptığımızı kimse yapmıyor. Allahu Teala böyle zikzaklara maruz kalmaktan muhafaza eylesin. <gülüyor> Demek ki her ne kadar bunlar yani böyle boynu bükük ondan sonra cübbesinin sarığının altında böyle kaybolmuş insanlarsa bunlar var ya bunlar. Bunlar orduları yatırır kaldırır diyor. Artık şeyhin kudreti burada söz konusu. Kamil midir, nakıs midir, yarım mıdır, nedir vesaire. Onun için, onun için bir takım şeylere ihtiyacımız var ama, var ama, var ama şu an bizim çok zaruri demeyeceğim, eşit ve zaruri seviyede veliye ihtiyacımız var. Veli kalmadı, veli kalmadı, veli kalmadı. Bir efendi bulduk elhamdülillah. Peki... Hani gerisi peki etrafındaki yer vesaire falan Mevla'nın vardır has dostlar ama unutma da Kastamonu'da 16.000 evliyanın kabri var. O zamanki Kastamonu bir avuçtu 16.000 insan. Ya İstanbul neydi? Mısır'da 80.000 evliya vardı. Mısır valisi buraya geliyor. Kanuni Sultan Süleyman'a efendim İmam Şahani'ye diyor ki Efendimiz Türkiye'ye gidiyor, Anadolu'ya gidiyor bir isteğin var mı? Padişah'ta nüfuzum vardır diyor. Elhamdülillah alırız diyor alacağımızı diyor. Sağol Allah razı olsun diyor. Senden Mevla'dan bir isteğin varsa diyor fakire diyor söyle diyor. Biz de Mevla'dan işi bitiririz diyor. Bizim buna ihtiyacımız var. Şiddetle, şiddetle veli kalmadı. Nam-ı Rahim Allah buyuruyor ki ne olursanız olun, müfessir ol, muhaddis ol, kari ol, mukri ol, ne olursan ol. Ama önce veli ol diyor. E şimdi burada bir fitne çıktı. Çıkıyor, kulağımıza geliyor. Burada kim daha üstün? Kemal Efendi mi daha üstün? Abdullah Hatipoğlu mu daha üstün? Vay işte birisinin efendim kitap ilmi var, öbürünün tarikat ilmi var. O mu daha üstün, bu, da, bu mu daha üstün? Ne konuşuyoruz ya Allah aşkına ya? Bir defa sen kimlerin arasına giriyorsun sen peki? Sana biriler hakkında yani kanaat bildirme yetkisi neyi verdi? Sen neyden diploma aldın söyler misin Allah aşkına? Eskilerin tabiriyle sapla saman birbirine karışıyor. Allahü Teala haddimizi bilmeye bizleri muvaffak eylesin demek ki Mevlan Evliya ordusu kerruhi liasker el gazaye savaşan askerin peki ruhu gibidir ruhu varsa beden iş görür mevlan dostları var ise ha, öbür asker iş görür o vallahu bi mesabet el bu yani eli silahlı o olan ordu var ya he ruhun peki kalıbı gibidir ha bu et ve kemek nasıl ki ruhu temsil ediyor bir kalıp bu vesaire ha Ordu dediğin yani Ehlullah'ın peki bir kalıbı gibidir diyor. Fellabuli asker ma asker duai. Öyleyse cephede savaşan askere mutlaka da mutlaka dua ordusu lazım. Sultan Alparslan Allah gan rahmet eylesin. Ahmet Yuskutlise sür'un adamıydın. Ahmet Yesevi onun üstadıydı. Ahmet Yesevi de Hacı Yusuf Hemedani Kuddesirru müridiydi. Bak sultan Pars'tan Malazgirt'e gelmeden Yusuf Hemedani Kuddesirru e, müridleriyle Anadolu'yu çoktan delmişti. Bu Anadolu ilk defa 1071 yılında Malazgirt'teki savaşla İslam'a açıldı. Ama ondan önce Yusuf Hemedani, Ahmet Yesevi vasıtasıyla müritleriyle peki buralara soktu. Bak burada Rumeli kava var, orada sarı salto kayıtıyor. O sarı saldıkan kimdir peki? Ahmed Yesevi'nin mürididir. Ahmet Yesevi kim müridi? Hacı Yusuf'u Hemedani'nin mürididir. Tarikat, tarikat, hakiki tarikat. Aha budur. Yoksa efendim yani mücadeleden ürkmüş, cihattan ürkmüş, emri bir mağrıbına gelmek için ülkmüş. Birkaç bir şey gördü, bir de bir tespih buldu, çekildi bir kenara vesaire tamam. Olduk derviş, bekle derviş. Ama buyuruyor ki normal günlük tarikat dersimi yaptıktan sonra diyor gönül istiyordu hep Mevla'yı zikredeyim vesaire dur bir dakika diyor daha fazla diyor zikretmektense yani Allah Allah demektense sokağa çıkıp da kaybolmak üzere olan bir ehli sünnet vel cemaat kaidesini prensibini insanlara anlatmak bana çok daha tatlı geliyor mücadeleden hareketten ülkenler o pasif halini kalkıyorlar işte ondan sonra en üstünü vesaire görüyor ne diyorsun sen hemşerim ya altınları veriyorsun tenekeleri alıyorsun ya bu ne biçim pazar ya İmam-ı buyuruyor ki insan tarikatta birinci adımı vardır. Birinci adımı ne biliyor musunuz? Yakaza halinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona sevgilim diyorsa bu mürit tarikatta birinci adımı atmış demektir. Ben belki yanılıyorum yani kendim yani işte doğruları ben biliyorum falan filan zannetmeyin. Ama görüyorsunuz sürekli nakille uğraşıyorum. Dinim bilirsem nakildir. Biz yani nakil bile olamıyoruz Büyükler böyle söyleyince artık iş biter arkadaş. Zorlama. ma min dua. Demek ki ehlullah ordunun ruhudur. Öyleyse savaşan orduya dua ordusu lazım. Alparslan geldi Diyarbakır'a gidecek, ama ürktü. Dedemiz Ürktü 20 bin kişi Bizans Rum 200 bin kişi Hem de teknoloji bakımından silah bakımından Çok daha güçlüydü Alparslan ürktü korktu Dediler ki ne oldu sultan hadi yürüsene Yahu dedi bu savaş dedi çok zorlu dedi Bu 200 bin kişi miydi ya Dedi ki sen Mevla'ya tevekkül et Allah'tan dedi bu zaferimiz Allah'ın izni alacağız dedi. Sen bize güvendi pek de öyleyse. Çıktı atının üzerine ondan sonra bir ateşli hutbe irad etti. Aha dedi kefenlerimi giydim. Ben gidiyorum dedi. Hani özetle. Rahmetli Osman Turan kitabında anlatıyor bunu. Rahmetli Osman Turan'a burada hatim indirilmişti vefat ettiği gün. Kaç sene önce, on beş sene önce. Anlatıyor. Ehlullah'ın verdiği ile Sultan Alparslan savaşa girdi. Yirmi bin kişiyle iki yüz bin kişiyi biçti götürdü. Roman Diyojeni'ye Rum İmparatorluğu'nun çadırına efendim davet etti. Dedi ki ona, sen niye mağlup oldum? dedi. Bilmiyorum dedi. Dedi ki sen tarih okur musun dedi. Yok dedi. İşte tarih okumayan bir insanın akıbeti budur dedi. Geçmişini bilmeyenin peki gelecek hakkında söyleyeceği bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim efendim neredeyse yarıya yakını enbiyanı haline anlatıyorlar. Geçmiş milletlerin haline anlatıyorlar. Elimizde böyle bir kitap varken bir şeyden anladığımız yok. Bu halin hiçbir mazereti olamaz. İn el hali ani ruh ordun ruhu gibidir çünkü ruhtan yoksun kalan bir beden var ya leyse bikabilill teyidizan nusreti bu yani galibiyeti yardımı elde edemez yani ölüdür o ölüdür o benim ruhum mesela uçtu gitti geriye kaldı ha bu şey küfe et ve kemik küfesi sen benden yardım istiyorsun ne yapacağım ben sana ben ölmüş bitmişim ben ya Ha, eğer ordunun gerisinde Mevla'nın peki şeyi yok ise nedir e, dostların desteği yok ise iş bitmiştir. Kıbrıs savaşında biz buradaydık. Efendi kürsüdeydi. Buyurdu ki cemaata, hafız onlar fetih suresini okusun. Hafız olmayanlar on bir defa lilâf okusun. Orada orada savaşı ama burada bir şey dönüyordu yani. Bilmem yani. Ayıp mı ediyorum yoksa yani yerinde mi konuşuyorum? Bilemem ama o savaşta neler oldu neler neler oldu neler önce ruhum varlığını kavra ruh var mı yok mu ki var peki önce ruhum varlığı noktasında bir ikan elde et tamam mı yani gözünle görüyorsun elle tutuyorsun seviyesinde ruhum varlığını bir idrak et ondan sonra anlarsın bu işler nasıl dönüyor. Duvar ustası duayı örerken tuğlaları böyle üste koyuyor böyle değil mi? Böyle lambur lambur koymuyor, afedersiniz böyle. Bazı gerçeklerin kabulü için ön, mukaddimen mahiyetindeki bilgilerin devreye girmesi lazım. Ondan sonra anlarsın bunu, ha hakikaten vesaire. Bizim şimdi ne temel var, ne hafriyat var. E, someller desen şu, kolonlar desen zayıf, eksik malzeme, eksik malzeme yapılan inşaat tabii yıkılacak. ve minhâhuna bundan dolayı kalu dediler ki sahabe ikram Cana rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yesteftihâ bisâalîkil muhâcirîn imam İmam dağavî rahimâullâhu teâlâ şerh sünnesinde bunu rivayet ediyor Cana rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz idi yesteftihâ Allah'tan fethi istiyordu nusret istiyordu Allah Celle Celal'den bisâalîkil muhâcirîn Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye gelen efendim fakir ve gariban sahabelerin hürmetini Allah'tan nusret istiyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi efendim evliyaya ne gerek var? Tarikata ne gerek var? Niye rabıta yapıyorsunuz? Niye himmet istiyorsunuz? Vesaire. Bir sürü abur cubur konuşuluyor. Peki şu hadisi duyduktan sonra ne diyorsun şimdi sen? Efendim iya kena ve iya kena stain diyoruz. Yarab biz sadece sana ibadet ederiz, sadece senden yardım ederiz bunu diyoruz. Daniye diyor işte, evliya Allah'a koyuyorsunuz diyor vesaire. Bak ayet böyle. Peki ne diyorsun burada? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan ve direkt olarak Allah'tan yardım istemeyenin peki uygun olacağını bilmiyor muydu peki? Niye fakir fukarayı ayağı -araya, araya koyuyor? Allah'ım Allah'ım diyor. Ha burada diyor olan muhacirinin hürmetine bunların yüzü hürmetine Allah'ım Muhammed Mustafa fakirleri Mevla'ya böyle önüne sürüyor. Ha bunlara bak da bize muameleyle Allah'ım diyor. E şimdiki adam kalkıyor diyor ki ne himmeti kardeşim diyor ya ne velisi ya İyiyaka ne abudubu İbni Kesir Rahimallahu Teala Şemailur Resulünde Şecaatun Nebi bahsinde diyor ki Hazreti Ali Keremallahu Veciden diyor ki e, savaşta diyor biz diyor tıkandığımız zaman düşman bizi yenecek gibi olduğumuz zaman diyor hemen diyor <gülüyor> günne eğer şiddetli sallallahu aleyhi ve sellem kan beynimize sıçradığı zaman diyor savaştan korka gibi olduğu zaman gidiyoruz diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arkasına böyle civcivin anaları toplan tavuğun arkasına sindiği gibi siniyoruz ve Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle diyor mevledan fethibimizi istiyoruz peki niye gidiyorlar oraya belki peygamber etiyle kemine ne yapacak da bir insandır peki neyine iltica ettiler peki Muhammed Mustafa bu sistemin maneviyatına istemez mi de? Allah'ım sen bize ver vesaire. Niye Muhammed Mustafa'yı araya koyuyorlar arkadaş? İşte anla cehaletinde böylesin. ve minhâ kâlû ken resûlullâh sallallahu aleyhi ve bundan dolayı ne buyurdular peki ashab-ı kiram evet. Resûl-ekrem Mekke'den Medine'ye gelen Mekke'den Medine'ye gelen garibanların hürmetine Allah'tan yardım isterdi Doğu Cephesi komutan rahmetli Kazım Karabekir Paşa Iğdı'ra gelmiş Iğdı'ra bir teftişe gelmiş ama yağmur yok millet ölüyor kırılıyor hayvanlar ölüyor kırılıyor millet Kazım Karabekir Paşa'ydı ki, Gazim Kazım Karabekir çok imanlı bir askerdi komutan. Allah gangana rahmet eylesin. Dediler padişeye, efendim dediler, komutanımız dediler, siz ehli cihatsınız dediler. Bak milletin askere bakış açısına bak. Dediler ki komutanım sen ehli cihatsın dediler. Sürekli Mevlen yolunda savaşıyorsun. Mevla senin duanı kabul eder dediler. Bir dua et de ondan sonra. Millet! Askerden, generalden belki dua istiyor. Dua edin de Mevla yağmur versin. O da var ya, o mübarek adam da o kadar utangaç bir adamdı ki, o kadar böyle hayal sahibi bir adamdı ki, bir genç kızın yani e, hayasından çok daha hayal, böyle normal bir konuşma bile yaparken birisine yüzük kızarırdı. Dedi ya ben, ben neyim dedi ya, ben bir askerim dedi bak burada hocalar var alimler var dedi ben ben duamı Allah nasıl kabul ederdi ya beni beni, beni, beni beni bu işe bulaştırmayın dedi yok efendim dediler sen ehli cihazsın Mevla'nın yolunda savaşın Mevla sen duanı kabul eder tarihin var ya aynen yazdığını biliyor musunuz ellerini kaldırdı kafasını eğdi dedi ki Allah'ım Allah. Im, Allah ım dedi beni bunlar ileriye sürüyorlar dedi ben kimim ki Allah'ım dedi onlar su istiyor Allah su ver anında Cenab-ı Hak Celle bidonları devirdi ordu ah ordu bir daha gelir mi geri Allah kendisiyle ve kitabıyla meşgul olanlara böyle bir güç ve kuvvet veriyor Böyle bir güç ve kuvvet veriyor. Böyle bir güç ve kuvvet veriyor. Fransızlar Cezayir'de 150 sene astılar kestiler. Astılar kestiler. 11 tane kızı aldılar Fransa'ya getirdiler. 11 yıl, 10 yıl onların üzerine çalıştılar. Onları Hristiyan yapmak için. Kızlar artık Hristiyan oldu diye bir merasim tertip ettiler. Ve Cumhurbaşkanı, ordunun başı, bütün yüksek kesim o merasimde. Bu Müslüman kızlarının Hristiyan olmalarını peki kutlayacaklar ve sahne açıldı, perde açıldı. Müslüman kızlar peki içişe gelecekler, sahneye gelecekler, hat çıkaracaklar, kılık ve kıyafetleri tam bir Fransız gibi harekecekler. Devletin bütün erkanı orada hazır ve kızlar sahneye geliyor 11'de çarşaflı çıkıyor sahneye oradan efendim bir gazeteci bağırıyor bu ne bu ne 150 yıl uğraş uğraş uğraş uğraş peki hala bunlar çarşaf giyiyorlar diyor vesaire kültür bakanına efendim itirazlar yapılıyor çık hesap ver diyorlar bu ne durumdur peki bu kadar uğraş bu kadar masraf peki aha ondan sonra gene hala bu, bu adamların kızları çarşaf giyiyor bu ne anlam peki ne oldu bu masraflar siz ne yaptınız peki şimdiye kadar diyor bir gazeteci haykırıyor kültür bakanına kültür bakanı çıkıyor diyor ki beni ayıplamayın diyor eğer Kur'an Fransa'dan daha güçlüyse ben ne yapabilirim ben diyor tamam mı orada kal orada kal kal. Kur'an eğer Fransa'dan daha güçlüyse benim yapabileceğim bir şey yok diyor Kur'an'ın böyle bir gücü ve kuvveti vardır Mevla ile meşgul olduğuna bak ne güç ve kuvvet veriyor. Şimdi sen Kur'an okumasını bilmiyorsun, okumuyorsun, uğraşmıyorsun. Arapça öğrenip ki Kur'an esrarına vakıf olmuyorsun. Eee işte hocam düş önümüze gidelim vesaire. Ne diyorsun sen ya düğüne mi gidiyoruz ya? Sarıkamış'ta Mustafa Nihat Efendi binbaşı Cephede 85 bin asker dondu gitti 85 bin asker O soğukta peki Bir elinde dürbün adamın düşmanı gözetliyor Bu el dondu kaldı Öbür elinde Kur'an-ı Kerim açık doğada Mevla'ya yalvarıyor Ve bu elde de duadayken dondu Dedenin bir eli dürbünde dondu Öbür eli elinde Mustafa Şerif varken dondu Cephede Senin için peki sen ne yapıyorsun peki? Bir gazeteye gösterdiğin ihtimamı Kur'an'a gösteriyor musun peki? Hadi ondan geçtik. Kur'an'la meşgul olana pek hürmetin var mı? Ne kadar hürmetin var? İyi ki bir paran var. İyi ki bir paran var. Paran kalıp taş kafana düşsün. Hadi okuyamadım peki. Okuyana yardım et peki. O da yok peki. Hürmet et peki. O da yok peki. e Ondan sonra pek dinimiz, imanımız, efendimiz, işte şahımız, pirimiz vesaire, şşş, sen seni bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar en seni. Vallahi ben bende gevezelik çok affedersiniz, bu burada kalsın bu. Ama burada bir şey var, aşk bak ne işler yapıyor, aşk bak ne işler yapıyor. Onun için, onun için, onun için, Nevlanın dostları ilahi aşkla boyandığı için bunların gücüne ve kuvvetine nihayet yoktur. Mevla'na buyuruyor ki bir ok atsanız böyle diyor, ok giderken oku anında geri çevirirler diyor. Bunların öyle bir tasarruf ve güçleri vardır diyor. Onun için buyuruyor ki, evladım, evladım, eğer düşüncen gül ise, düşüncen gül ise sen gülüstansın diyor. Eğer düşüncen diken ise, seni diyor, sen diyor külhana atılmış, yani hamamın ocağına, hamamın suyunu ısıtmak için yakıyorlar ya odun mu ha. O zaman diyor, eğer sen düşüncen diken ise, ay, külhana, hamamın oca ocağına atılan bir odunsun, odun diyor. Allah buyur ki yarasülallah, çabaşet çün, siki asabı cennet tu. Oh, ravad cennet man derjan kâme kıyır kıyır varst. Oh, bu ne iştir ya yarasülallah? Seki <Gülüyor> <Gülüyor> asabi keyif, asabi ı keyfin köpeği, dahili cennet şevem, cennete girecek der zümre ashab-ı tu, senin ashabınla birlikte, he, ashab birlikte, ashab keyfin köpeği affedersin, 41 bile cennete girecek diyor, o revet der cennet, men der cehennem keirebaz, Allah'ım köpek gidecek cennete, ben valla cami gideceğim cehenneme diyor, Allah'ım diyor, olur mu diyor bak şimdi pazarlığa bak o, segi asabi keyif men ashab-ı tu Ha o eğer ashab keyfin köpeğiyse ya Resulallah, ben de senin ashabının köpeğim tamam mı diyor. O kadar. Böyle çatır çatır çatır çatır. Yani Mevla'yı gayrete getiriyorlar. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, gayrete getiriyorlar. Bunlar ne, ne acayip insanlar bunlar. Numara bana böyle diyor ki kendi öz ifadesiyle marifet ve ala darun kes harameski hotra eskafiri filenk bittar da ne fekeyfe zekabiridin ve ala tanımak var ya bevla bilmek o insanlara harames ki haramdır ki hodra kendisinin ez kafiri frenk Avrupalı gavurdan peki bihterdane daha iyi görüyor diyor. Kendisini Avrupalı gav gavurdan üstün gören yani bunun ne biçim boyutu? pusu var. Bilmem ne falan filan diye. Onu beğenmiyor. Mevla'nın yarattığı o eşkali beğenmiyor. Karakterini, ahlakını tenkidet Tamam. Eyvallah. Ama biz işte ne biçim insan bunlar? Niye bunların, bu İngilizlerin böyle boynu uzun? Niye bu Amerikalılar boynu uzun? Ne pis adamlar bunlar ya? Mevla'nın yarattığı peki o insanları peki? Ha buradan mesela hor gören insan var ya. Ha! Bunun Cenab-ı Celle Celle tanıması haramdır diyor. Marifeti Hudayi Celle ve Ala. Ver o ki. Kötü es aferi frenk bir danet kendisini frenk yavurundan Avrupalı yavurdan daha üstün görenin mevla tanıması haramdır diyor. Peki ve ez ekabiri ya diyor efendim yani mevla'nın dostlarına karşı gurur yaparsa, kibir yaparsa ya mevla'nın dostlarını horvakir görürse veya kalbi ileri geri budu budu konuşuyor demin denildiği gibi bunun diyor Cenab-ı Hakk'ı tanıması haramdır diyor. O kadar istedik dervişlik olsun. Pişi meni der Yemeni der Yemeni pişi diyor elizü talibin. Müce mürütlerimiz vardır Yemen bizden uzaktır ama onlar yanımızda diyor eylaullah. Müce müritler vardır hep yanımızda dururlar ama onlar bizden Yemen kadar uzaktır diyorlar. Allahü Teala, Allahü Teala tenaküze düşmekten bizleri masunu mahfuz eylesin. Amin. Mevla dostların değeri ve kıymetini gereği gibi bilmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Şair Emrah Erzun ne güzel söylüyor. Siri azamdır nutku ehlullah her nefes hakikimya ederler hakka esrarından onlardır aga velakin surette ihfa ederler bakma hakaretle dervişanlara köhne abagiyen arifanlara varisi enbiya onlara mürde gönülleri ya ederler Emrahi Cade ile hali ha ile olandan infi aleyler Erenleri bulda imtis aleyler seni devasıllığı nevla ederler Erenleri bulda imtis aleyler seni de Mevla ederler. Bu adam bir çoban abi. Abi bu adam bir sığır çobanı abi. Ya o milletin çobanı buysa ya velisi nereden gidiyor? Ya devlet başkanı nereden gidiyor? Allahü Teala mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin.